FM stüdyolarından bütün dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bazı maddeleri birbirinden ayırt etmek kolaydır. Örneğin suyla sütü birbirinden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Fakat etil alkolle suyu kolay kolay ayırt edemeyiz. Maddeleri birbirinden ayırt edebilmek için öz kütle, erime noktası, donma noktası, esneklik ve öz ısı gibi ayırt edici özelliklerden yararlanılır. Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle veya yoğunluk denir. Bir maddenin kütlesi ile hacmi orantılı olarak değişmektedir. Aynı madde için kütlenin hacme oranı sabittir. Öz kütlenin ölçülebilmesi için önce kütle ve hacim ölçülmesi gerekir. Kütle ve hacim ölçülmesi katı sıvı ve gazlarda farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Katılar geometrik bir şekle sahip olduklarında kütlede eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle hacim oranından öz kütle bulunur. Sıvıları birbirinden ayırt etmenin en kolay yolu, yoğunluğunu bulmaktır. Sıvıların yoğunluğu dansimetre ya da piknometre ile ölçülür. Kütle hacim oranı sıvının miktarına değil, türüne bağlıdır. Bu yüzden farklı olan sıvı maddelerin kütle hacim oranları da farklıdır. Öz kütle sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Sıvı karışımının öz kütlesi bulunurken, sıvıların birbiri içinde çözünüp çözülmediğine dikkat etmeliyiz. Sıvılar birbiri içinde çözülüyorsa hacim küçülmesi olur, çözülmüyorsa olmaz. Sıvıların birbiri içinde çözülmediği hallerde ayrı, karışımdaki sıvıların hacimleri eşitse ayrı, karışımdaki sıvıların kütleleri birbirine eşitse ayrı formüller uygulanarak öz tespit edilmektedir. Gazların kütle hacim oranını ölçmek, katı ve sıvılara göre oldukça zordur. Çünkü gazların çok büyük hacimleri doldurması, kütlenin ve hacmin ölçülmesini güçleştirir. Ayrıca gazların hacimleri sıcaklık ve basınç etkisiyle önemli ölçüde değişmektedir. Bu nedenle gazların öz kütlesi sabit değildir. Değerli dinleyenler, katı, sıvı ve gazların yoğunluklarının bulunmasıyla maddelerin birbirlerinden ayırt edilme yöntemleri Bunların öz kütlelerinin bulunması hakkındaki bu kısa ön bilgiden sonra bunlarda kullanıla gelen ölçü aletleri hakkında da dilerseniz biraz bilgilenelim. Müzik Eski çağın bilginleri çok sayıda ve tam ölçümler yapmışlardır. Bunun aksi olsaydı Archimedes kendine sorulan Sicilya kralı Hieron'un tacının bileşimini belirleme problemini çözemezdi. Aynı şekilde Menelaus da ama bu hususta bizlere hiçbir rakam aktarılmamıştır. Biruni'nin andığı Müslüman bilginlerin elde ettikleri sayısal değerler de günümüze ulaşmamıştır. Ebu el-Fadıl'dan en azından kullanılan yöntemleri öğrenmekteyiz. Bu konuda edinebildiğimiz ilk haberler Biruni'dendir. Biruni, büyük bir itinayla çok fazla deneyler yapmış, bütün tartımlarını ve ölçümlerini aynı yerde ve aynı mevsimlerde gerçekleştirmiştir. Böylece de bazı hatalardan kurtulmuştur. Karşılaştırılacak metalleri mümkün olabildiğince saf bir şekilde sunmayı denemiştir. Böylece biruni, altını güçlükle eriyene ve kolayca katılaşana kadar ateşte beş kez arındırmıştır. Civayı kendisine tam saf halde görünene kadar bezlerle sıkmıştır. Arındırılmış kurşunu kullanmadan önce, oluşan oksit tabakasını bile gidermiştir. O, Aynı itinayla gümüşü, bakırı, demiri ve kalayı işlemiştir. Önemleri nedeniyle iki alaşımı da bakır ve kalay bileşimi bronzu ve pirinci incelemiştir. Biruni de diğer bilginler gibi bütün bu çalışmaları sırasında çok defalar deneme ve yanılma sonucunda gerçek ölçü ve değerlere ulaşmış, ölçüm ve deneylerinde kullandığı aletlerine son şeklini vermiştir. Biruni tarafından ve önemsiz bazı düzeltmelerle diğer bilginler tarafından, İslam dünyasında zamanla pek çok metalin ve değerli taşın belirlenen özgül ağırlıkları, modern değerlerle tamamen veya çok yakın örtüşmektedir. İslam kültür çevresinde bu konuyla ilgili araştırma yöntemleri, Vidaman'ın kanaatine göre Venedik'e ulaşmış ve oradan İtalyan bilginlere, onlar arasında Galile'ye kadar gelmiştir. Onun düşüncesine göre Galileo bilanstetasında hemen hemen aynı yöntemleri kullanmıştır. Yani İslam dünyasında yaygın olan yöntemleri. Biruni tarafından bulunan su hacminin değişmesi ilkesine göre işleyen cihaz aslında günümüzde yaygın olan Avrupa'daki bilinen ilk resimsel tasviri William Humberge çizilmiş piknometreden başka bir şey değildir. Bunun gibi günümüzde areometre olarak isimlendirilen sıvıların özgül ağırlıklarını belirlemeye yarayan aleti de Mikyasel Ma'iyyat Fi Eşşikal Velhifve adıyla Abdurrahman el-Hazini eserlerinde anlatmaktadır. geçen zamanı yaşamak belki de çok zor Korkuyorum ben geçmişten Korkuyorum gelecekten Ben sadece ben sadece ben sadece hep olmam istiyorum ben sadece, ben sadece, ben sadece ben olmaz istiyorum. Ben yıkıcıyım ama Ama kendini bilmez değilim Yaşamak istiyorum sadece Kendi savaşlarının uğrunda Ben sadece, ben sadece, ben sadece Ben olmam Ben sadece, ben sadece, ben sadece ben olma istiyorum. Ben sadece, ben sadece, ben sadece ben olma istiyorum. Ben sadece, ben sadece, ben sadece ben olma. Burası Atar Radyonu Zahre FM frekanslarında İslam bilginleri ve İcatları programımız devam ediyor. Eski çağ ve orta çağda birçok alet gibi ağırlık tespiti için terazilerde yeni yeni oluşmuş, son şekillerini almaya başlamıştı. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan terazilerin hepsi kaldıraçlı terazilerdir, ...ve yatay bir eksen çerçevesinde döndürülebilen bir terazi koluyla ağırlık merkezi ekseninin altında bulunan bir kaldıraç meydana gelmekteydi. İslam'dan önce ve erken İslam döneminde, İslam beldelerinde terazinin kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Ünlü antropolog ve zoolog cahiz, eserlerinde Yunanlardan miras olarak alınan nesneler arasında... İbrili teraziden ve Roman terazisinden yani Karasütü'nden bahsetmektedir. Görünüşe göre ilkin Arşimet tarafından formüle edilmiş olan orantı teoreminin İslam kültür çevresinde Hicri 2. Miladi 8. yüzyıldan itibaren öneminin anlaşılmış olduğu görülmektedir. Her ne kadar o tarihlerde bu konuya ilişkin yazılmış Arapça eserlerin büyük çoğunluğu kaybolmuşsa da, bu türün en önemli temsilcilerinden biri günümüze kadar ulaşmıştır. Söz konusu eser en büyük İslam bilginlerinden biri olan Sabit bin Kurra'nın Kitap el Karaston isimli kitabıdır. Değerli dinleyenler. İslam kültürü çevresinde Hicri 6. miladi 12. yüzyılın başına kadar devam eden terazi ile ilgili teorik incelemelerin ve pratik başarıların daha sonraki gelişimi, Abdurrahman el-Hazini'nin bize ulaşan "Mizanül Hikme yani Hikmet Terazisi isimli mükemmel kitabı sayesinde takip edilebilir. Bu kitap konuya ilişkin daha önce kaleme alınmış eserler hakkında oldukça iyi bir bilgi aktarımında da bulunmaktadır. Hazini, eserinde önce arşimet tarzı olarak nitelendirilen bir teraziyi, yani mizan arşimidisi tarif etmektedir. Arşimet geleneğinin bu ürünü, insanlığı amaca hizmet eden, hareket ettirebilen kefeli ve kantar sürgülü teraziler, fiziksel terazi kavramına götürmüştür. Tabip ve doğa filozofu Ebu Bekir Errazi, İslam dünyasında bu teraziyle çalışmış olan muhtemelen ilk kişiydi. Terazinin gelişimi Hicri 500, miladi 1115 yılında Ebu Hatim el-Muzaffer bin İsmail el-İstifizari tarafından ilerletilmiş, ardından ortaya çıkan örnek çağdaşı Abdurrahman el-Hazeni tarafından mükemmelleştirilmiş ve tam hikmet terazisi haline getirilmiştir. Öyle ki bu teraziyi sadece ağırlık tartma değil, birçok işlevi yerine getirmekteydi. Özellikle özgül ağırlık belirlemelerine, alaşımların ve değerli taşların incelenmesine imkan tanıyan kefe sayıları, bir hemi dinara çevirme ve birçok ticari hesaplamalara imkan tanıyan özellikleriyle zirveye ulaşmıştı. Terazisiyle hazini oldukça büyük bir kesinliğe ulaşmıştır? Mizanül Hikme adı verilen bu terazinin, 135 santimetreye 98 santimetre ebatlarında bir örneği, İslam’da Bilim ve Teknik Müzesi’nde diğer aletlerle birlikte sergilenmek üzere, Profesör Fuat Sezgin başkanlığındaki bir ekip tarafından Tıp atıp çalışır şekilde imal ettirilmiştir değerli dinleyenler. Programımızın bu bölümünde ile ilgili izahlarıyla dikkati çeken, suyun ve çeşitli maddelerin özgül ağırlıklarını tespit eden, terazilerle ciddi manada uğraşan büyük fizikçilerimizden haziniyi tanımaya çalışacağız. Hazini Yerçekimi ve terazilerle alakalı çalışmalar yapan fizik, astronomi ve matematik alemi. Fiziğin dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yöneldi. Sıvıların yoğunluğunu ölçme aletine keşfetti. Yoğunlukları ölçmek için areometre kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için hikmet teraziyesi denilen beş kefeli teraziyi geliştirdi. 12. yüzyılda Türkistan'da yaşamıştır. Merv Sarayı'nda hazinedar olan El-Metvezi'nin Bizans asıllı kölesidir. Asıl ismi Abdurrahman El-Mansur El-Hazini olup künyesi Ebul Fethihtir. Sahibinin hazinedar olmasından dolayı El-Hazini nisbesiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlme merakı fark edilerek, efendisi tarafından azat edilmiş ve eğitimi için her türlü imkan sağlanmıştır. Devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi görmüştür. Özellikle felsefe ve matematik tahsil ederek bu konuda kendini mükemmel bir şekilde yetiştirmiştir. Daha sonra Melikşahoğlu Sultan Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen de sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürütmüştür. Hicri 512, miladi 1118 senesinden itibaren tanınıp meşhur olmuştur. Hicri 550, miladi 1155 senesinde vefat etmiştir. Haziniyi ilim dünyasına tanıtan ve astronomiyle ilgili en önemli ve en güvenilir eser olarak kabul edilen zicini Sultan Sencer için hazırladı. Efendim bilginimiz Abdurrahman el-Mansur el, el Haziniyi her yönüyle anlatmaya devam edeceğiz ama şimdi dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. Akşam oldu sabah ol, sen bilmezsin, deli gönlüm yanar durur. sen bilmezsin. Yanar gülün olur, uçarda yalan olur, sen bilmezsin. Yüreği talan olur gider de elin olur sen bilmezsin. Yüreği talan olur gider de. Güre yi talar olur gider de sesler onda güzel. Radyonu Zakra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında bilginimiz Haziniyi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, Abdurrahman el-Mansur el-Hazini son derece sade ve mütevazı bir hayat süren ve riyazet yolunu takip eden dindar bir kimseydi. Bir derviş gibi giyinir, çok az yer ve evinde tek başına yaşardı. Bir defasında Sultan Sencer bin dinar ihsanda bulunmak isterse de o, cebinde on dinar olduğunu ve bunun da kendisine uzun süre yeteceğini söyleyerek bunu kabul etmeyip dünyalığa önem vermediğini gösterdi. Kaynaklarda zaman zaman devrinin önde gelen isimlerinden ve bilhassa matematik ve astronomi ilimlerinde söz sahibi olan Ebu Cafer Ali El Hazini adlı başka bir alimle karıştırılmaktadır. Ayrıca batı ilim dünyasında Al-Hazen diye anılan İbni Heysem'le de karıştırılmaktadır. Abdurrahman el-Mansur el-Hazini, doğup büyüdüğü Merv şehrinin ünlü alimlerinden iyi tahsil gördü. Özellikle fizik, astronomi ve matematik ilimlerinde, devrinde söz sahibi oldu. İbni Heysem ve Biruni'nin eserlerini inceleyip istifade etti. Astronomiye çok önem verdi. Birçok İslam şehirlerinde kıblenin nasıl bulunabileceği hususunda, esaslı çalışmalar yaptı. Fiziğin tarihini yazarak, Manivela'nın kanunlarını formüle etti. Dinamik ve hidrostatik konularına ağırlık verip bilhassa hidrostatik üzerine yöneldi. Sıvıların yoğunluğunu ölçme aletini keşfetti. Ayrıca Biruni'nin kullandığı altı geniş üstü dar konik bir kap biçimindeki aletle cisimlerin sıvılar içindeki sürüklenme mukavemetleri konusunu da inceledi. Birçok katı ve sıvı cismin yoğunluklarını son derece hassas ve bugünkü neticelere yakın bir şekilde tespit etti. Bunları cetveller halinde düzenledi. Onlar muayyen ağırlıktaki bir buzun aynı ağırlıktaki sudan hacim itibariyle daha büyük olduğunu biliyorlardı. Hazini sıvıların ölçülmesinde Pappos denilen bir su terazisi kullanmıştı. Soğuk ve sıcak su, deniz suyu, sirke, zeytinyağı, inek sütü, tavuk yumurtası, kan, idrar gibi şeyleri ölçtü. Hazinî'nin bütün bu ölçmelerde kullandığı su terazisi aslına sadık kalınarak, Baueris tarafından çizilmiştir. Aslında Roma rakamları yerine, İslam rakamları kullanılmaktadır. Hazeni yapımını gerçekleştirdiği hassas aletlerle birçok cisimlerin özgül ağırlıklarını buldu. Bugünkülere çok yakın doğrultuda neticeler elde etmesi hayret vericidir. Ünlü ilim tarihçisi Aldo Miel'i, Hazine'nin yapmış olduğu katı maddelerin yoğunluk tespitlerinin modern değerlerle mukayese ettiği listelerinde, demirde hazininin değeri 7.74, bugünkü modern ölçümlerde 7.79, bakırda hazininin değeri 8.83, bugünkü modern ölçümlerde 8.85, kuvarsta hazininin değeri 2.58, bugünkü modern ölçümlerde 2.58 gibi ya birbirine eşit ya da çok yakın değerler elde edildiği açıkça görülmektedir. Yine Aldo Mieliden öğrendiğimize göre hazini, yoğunlukları ölçmek için areometre yani yoğunluk ölçer denilen aleti kullandı. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için beş kefeli teraziyi geliştirdi. Mizan-ül Hikme'de anlatılan bu teraziyenin kolu üzerinde bir hesap cetveli bulunmaktadır. Bunun sağında çatal ve iki merkez vardır. Bunlardan biri altın, diğeri ise gümüş içindir. Bunun altında bir çengel bulunmaktadır. Tartıların altında yüzler, onlar, birler ve kesirlere ait olmak üzere, Büyük, orta ve küçük toplar vardır. Bunların altında bazen topların hangi tartıya ait olduğuna dair yazılar bulunur. Kefenin sol yukarısında topların yerleştirilmesi için talimat vardır. Yine onun hazinesinde kullanılmak üzere kendisine her çağın ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevki kazandırmış olan mizanul Hikme adını verdiği bir hidrostatik terazi yaptı. Bu terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıkları, iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma oranlarının bulunması, dirhemin dinara dönüştürülmesi ve ticari muamelelere varıncaya kadar çeşitli işlerde kullanılabiliyordu. Bu terazi hassasiyet yönünden daha önce yapılanlardan çok üstündü. Bütün bu işlerde kefelerden gelişinceye kadar hareket ettiriliyor ve netice terazi kolunun üzerindeki taksimattan okunuyordu. Son derece hassas ve dakik tartılar yapılabilen bu terazi ile 4.5 buçuk kiloda 0.75 gramlık fark tespit edilebilmekteydi. Hazine'nin ölçü ve tartıyla ilgili teorileri iki noktada özetlenebilmektedir. Birincisi kantarların yapılışlarıyla ilgilidir. Bunun esasına aynı noktadan uzaklıkları ölçüsünde değişen ağırlık merkezleri teşkil eder. İkincisi, hassas terazilerin yapımına temel olan görüştür. Cisimlerin ağırlıkları, içinde bulundukları sıvı yoğunluğunun az veya çok oluşuna göre değişmektedir. Benim dostum bu çam ağacının ilah vurur Cehennemin narında yanar gibi yanıyorum bu hasretin ateşiyle. Beni ancak yanarsan az, Çile yüklü duygularda Yemyeşil bir yaprak gidin, soldum göküldüm. Asırlarca sökülmeyen köktüm söküldüm. Yalnız. ...ve gönlünüz affetten Değerli dinleyenler... İlim tarihçisi Robert Howell, hazininin katı ve sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu ve cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için geliştirdiği bu beş kefeli terazisini uzun uzadıya inceleyerek hayran kaldığını belirtmeden geçememiştir. Hazini, havanın ağırlığının bulunduğunu ve ölçülebileceğini ortaya koymakla Torricelli'den önce meseleyi ele almış ve incelemiş olmaktadır. Hazeni, sıvılar gibi havanın da bir ağırlığı ve kaldırma kuvveti bulunduğunu ve hava içinde bulunan cismin ağırlığının kaldırma kuvveti sebebiyle azalmış olduğunu ve cismin noksanlaşan bu ağırlığının havanın kesafetine göre değişeceğini söyledi. Arşimet Kanunu'nun sadece sıvılar için geçerli olmadığını, gazlar için de söz konusu olduğunu ve bütün bu sıvılar için böyle olduğunu ifade etti. Hazeninin bu ve benzeri ilmi araştırmaları, basınç ölçme aleti barometrenin keşfedilmesinde temel teşkil etmiştir. Böylece o, Torricelli, Pascal, Boyle ve bazı diğer batılı bilim adamlarına öncülük etmiş oldu ve akışkanlar mekaniği ilmini kurdu. Hazeni, ışığın kırılma prensiplerini de inceledi ve gök küreye temas eden güneş ışınlarının dünyaya doğrudan doğruya dik olarak değil de kırılarak ulaştığını söyledi. Ayrıca yerçekimi konusu üzerinde araştırmalarda bulundu. Birçok ilmi deneyler yaptı ve sonunda bütün cisimlerin yer kürenin merkezine doğru bir cazibe kuvveti yani gravitasyon yerçekimi ile çekildiklerini gösterdi. Cisimlerin bu çekilme kuvvetinin farklı oluşunu da düşen cisimle çekim merkezi arasındaki mesafeye bağlı olduğunu söyledi. Biruni'nin yaptığı araştırmayı geliştirerek kütleler arasındaki çekim prensibini ortaya koydu. Bu konuyu eserinde şöyle anlatıyor. Kuvvet, hacim, şekil ve alemin merkezinden uzaklık bakımından birbirinin aynı olan cisimlerin ağırlıkları birbirlerine eşittir. Dünyanın merkezine muayyen uzaklıktaki ağırlığı belli olan her cismin, dünyanın merkezine olan uzaklığının farklılığına göre ağırlığı da farklıdır. Dünyanın merkezine olan uzaklık arttıkça ağırlık da artar, yaklaştıkça ağırlık hafifler. Bu sebeple bir cismin ağırlığının, diğer cismin ağırlığına nispeti, onların dünyanın merkezine olan uzaklıklarının nispeti gibidir. Değerli dinleyenler, Wildurant'ın İmaç Çağı isimli eserinde, 322. sayfada Hazini'den şöyle bahsedilmektedir. Hazini, her cismi yerin merkezine doğru çeken bir gücün, yani yerçekiminin varlığını ortaya atan bilgindir. Daha önce Razi ve de bu konuda açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu duruma göre İslam yer yerçekimini Newton'dan çok daha önce keşfetmiş olmakla, ona önce olmuş oluyorlar. Görüldüğü gibi yerçekimini 1665'te Newton keşfetmemiş, ondan 550 sene önce yaşayan İslam alimi keşfetmiştir. Hazini, vardığı bütün bu ilmi neticeleri tamamen ilmi deneyler ve mukayeselere dayandırıyordu. Bu özelliğinden dolayı haziniye, dinamik ve hidrostatiğin ustadı, öncüsü ve akışkanlar mekaniğinin ve gravitasyon prensibinin kâşifi unvanını vermek gerekir. Hazini, mizanul hikmesinde düşmekte olan cismin sürati, aldığı mesafe ve geçen zaman arasındaki münasebet üzerinde de geniş inceleme ve araştırmalarda bulundu. Onun tespit edip incelediği bu mühim münasebet, çıkan mühim ilmi prensip ve denklemler, batılı bilim adamlarından galiyle, Kepler ve Newton'a mal edilmektedir ki, bunun apaçık bir hata ve yanlışlık olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. İşin doğrusu şu ki, Abdurrahman el-Mansur el-Hazini'nin bu pek mühim eseri, orta çağlarda batı dillerine tercüme edilmiş, onun ilmi görüşlerinden Avrupa ilim adamları fazlasıyla istifade etmişlerdir. Bilim tarihçisi George Sarton, Hazini'nin mizan-ül hikmesini, Orta Çağlar İslam Dehası'nın en önde gelen eseri olarak vasıflandırmakta ve o devir dünyası için eşsiz bir eser saymaktadır. Eserlerini inceleyen bilim adamları hayranlıklarını ifade ve itiraf etmekten kendilerini alamamışlardır. Fizik konularındaki buluşları, günümüzün modern üniversitelerinde incelenmekte olup, sahasına ışık tutmaktadır. Bilim tarihi otoritelerinin çoğu, hazininin bütün asırların fizik üstadı olduğunu, İbn Sina, Biruni ve İbn Heysem gibi üstatlarını bu sahada geride bıraktığını kabul etmektedirler. Öğrencilerinden yalnız Hasan Semerkandî'nin adı bilinmektedir. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Abdurrahman el-Hâzînî'nin yapmış olduğu çok önemli ve değerli çalışmalar yeterince incelenip araştırılmış değildir. Kendinden önceki araştırmacılara çok bağımlıdır ve özellikle Biruni ve Asbizari'den alıntılar yapmıştır ancak bu konularda olan derin bilgisi de inkar edilemez bir gerçektir. bakar gider her gelen bakar gider You yeah. know. Burası Akra FM, Akra, Akra, Akra tüm sesler onda güzel, kulağınızdan gönlünüze giden yok. Değerli dinleyenler, Akra FM frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programında anlatmaya çalıştığımız bilginimiz Abdurrahman el-Mansur el-Hazini'nin ilme yaptığı katkıları özetlemek gerekirse, ona göre ağırlık, cismin bünyesinde bulunan bir kuvvet olup onun arzın merkezine doğru hareketine sebep olur ve özgül ağırlığına bağlıdır. İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biri olan Hazine'nin ziyci, Piruni ve Hayyam'inkilerden sonra kullanılmaya başlanmış, ondan sonra da Nasuruddin Tusi, Kutbuddin Eşşirazi, Kâşi ve Beyin ziyicileri kullanılmıştır. Cisimlerin düşmesindeki hızla, zaman ve mesafe arasındaki münasebetleri detaylı bir şekilde incelemiştir. Biruni gibi o da birçok sıvı ve madenlerin özgül ağırlıklarını tespit etmiştir. Bunları gösteren cetveller düzenlemiş ve bunun için özel aletler yapmıştır. nizan Hikme Hikmi adlı eserinde fiziğin tarihini yazmıştır. Dirayetli bir tabiat bilgini ve fizikçisi olan hazini, nizan, kapan, mantar, karastum denilen teraziler, da ölçü aletleri, ve kaldıraçlar hakkında uzun boylu çalışmalar yaparak ilmi açıklamalarda bulunmuştur. Teraziyi dahiyane bir ölçü aleti haline getirmiş ve ona El-Mizanul Cami adını vermiştir. Bu çalışmalarını çeşitli biçimde anlattığı kitabına da Kitabul Mizanul Hikme ismini koymuştur. Dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça suyun daha fazla yoğunluğa sahip olduğunu ileri sürmüştür ve bu konuda deneyler yapmıştır. Aynı hipotezi batılı bilgin racır ondan yüz sene sonra kadar geliştirerek genişletmiştir. Selçuk ülkesinin enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. Birçok yerlerin kıblesini tespit etmiştir. Değerli dinleyenler, hazininin bilinen eserlerini sıralamak gerekirse, 1- Ez zîcül muteberil sencerî, bazı kaynaklarda Ezzi Cüzmu't-Teberrüs Senceri ez sultani ismiyle de tanınmaktadır. Merv şehrindeki rasathanesinde yaptığı astronomik gözlemler sonucu hazırladığı bu eserini Sultan Melik Çağanoğlu Sultan Sencere sunmuştur. Eserinde gezegenlerin gözlem sonuçlarını, pozisyonlarının hesaplanmasını, gezegenlerin gözlemlenebilen ve hesaplanabilen durumlarını karşılaştırmış, aralarındaki birbirine uymayan noktaları tespit etmiştir. Güneş ve Ay'ın pozisyonlarına hesaplamıştır. Yıldızlar ve onların doğuşlarıyla ilgili bilgiler vermektedir. Sonraki asırlarda Kütbiddin Şirazi'nin çalışmalarına zemin hazırlamıştır. Bu eserini hazırlarken, Hüsamettin Salar ve Envari adlı iki ilim adamıyla çalışarak gözlemler yapmıştır. Ayrıca bu eserinde, Merv şehri enlemine göre, yıldızların durumları hakkında da bilgi vermektedir. Eserin bir nüshası Vatikan sarayında, Diğer bir nüshası British Museum'da, bir nüshası da Tahransip Esalar Medresesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi'nde bizzat hazineinin Vecizüz Zic adıyla yaptığı özetin bir nüshası vardır. Eserdeki tablolarda, 1130 yılı dolaylarında yıldızların gökyüzündeki konumlarıyla Merv şehrinin enlemi bulunmakta, ayrıca takvim bilgileri, mübarek günler, hükümdar ve peygamberlerle ilgili tarihler de yer almaktadır. 2. Kitabul Alatil Acibeti. Bazı kaynaklarda Risale fil Alat diye de geçmektedir. Hazin bu eserinde astronomide kullanılan rasat aletleri üzerinde durmakta ve astronomi nazariyesini ortaya koymaktadır. 3. Kitabu Mizanül Hikme. Kitabu Mizanul Hikme en önemli eseri olup 1121'de hidrostatik terazisi münasebetiyle kaleme alınmış, 1122 yılında tamamlanmıştır terazinin yapımı, kullanımı, teorik esası ve onunla ilgili diğer konuları ihtiva eder. Dört Arapça yazma nüshası bulunan bu eseri, Beyhaki bulduğunu söylemiştir. Eser 1940'ta Haydarabat'ta basılmıştır. Daha önce Kanikov tarafından İngilizceye tercüme edilen eser, 1859 yılında Amerika'da New Haven'dan eşledilmiştir. Ayrıca muhtasar bir Parsca tercümesi, tercümeyi i Mizan ül Hikme adıyla Tahran'da yayınlanmıştır. Bu eser sekiz kitaptan meydana gelmiştir. Her ciltte ayrı konular ele alınmaktadır. Birinci kitapta hidrostatik terazinin geometri ve fizikle ilgili ilkelerini, ikinci kitapta muhtelif yoğunluk hesaplamaları, ağırlıkların dengesi ve teraziler hakkındaki genel bilgileri, üçüncü kitapta yerçekim nazariyeleri, metallerle değerli taşların ve diğer cisimlerin özgül ağırlıklarının nasıl bulunacağı, dördüncü kitapta önceki kitaplardaki konularda arşimet, Menelaus, Ebu Bekir razi ve Hayyam'ın ortaya koydukları görüşleri, 5. ciltte muhtelif maddelerin ağırlık ölçümleri, 6. ciltte muhtelif cisimlerin yoğunluklarının hesaplanması, 7. kitapta muhtelif konularda kendi buluşlarına ait örneklerin incelenmesi, terazinin parçalarıyla ilgili bilgileri ve birçok tablo ve diyagram yer almakta, 8. kitapta ise astronomiyle ilgili konularla, hidrostatik teraziler üzerinde yapılan değişiklikler anlatılmaktadır. Bu eser, orta çağda yazılan en ünlü mekanik kitaplarından biridir. Ancak terazi ve baskül yapımcıları, terazi kullanan tüccarlar ve kontrol memurları için bir el kitabı olmaktan öte gidememiştir. Çünkü onu takip eden başka çalışmalar yapılmamış ve bu bilim dalı, geleneksel ilimler arasında gelişemeyip kaybolmuştur. Hazininin bunlardan başka, Cami-ü Tevari, Kitab-ın Filfejri ve Şafak, Kitabı ı Tefhim adlı eserleri de bulunmaktadır. Yeni bir İslam Bilginleri ve İcatları programında daha birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalınız efendim. İslam Bilginleri ve İcatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla,